صلوا على طبيب قلوبنا وكرّة أعيوننا محمد ربّ شرح لي صدري ويسر لي أمري بحل العقدة من لساني يفقه قولي ربّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأبيل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرج الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر فيها ذنبا أعظم من سورة من القرآن. Ev ayetin Utihâ raculun Thümme nesiyahâ Ev kemâ kal Sadaka Resulullah Fek kıymetli cemaati Müslümin ihvân-i din Şu yeryüzünde Bu alemde Bir Müslüman için En kıymetli Şey nedir? En değerli şey nedir diye sorulsa ne cevap verilir? Hiç şüphesiz Allah'ı anmak ve Allah'ı zikretmek. Allah'ın zikridir cevabı verilir. Zikrullah. Evet. Yeryüzündeki en kıymetli şey nedir? Allah'ı zikretmektir. Estaizu وَلَذِكْرُ اللّٰهِ Allah'u allah u u buyuruyor ki Allah'ı anmak en büyük şeydir en büyük ibadettir en büyük meslektir Allah'ı zikretmek bunun içinde Allah'ın yarattığı bütün mahlukat Allah'ı tesbih eder onu tazim eder onu zikreder ya. lev en son ayetinde şöyle bitiyor ayeti i kerime yusebbih ma fis semavati vel ard yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor yerdekiler göktekiler yerdeki hayvanat yerdeki bitki ve gökteki bütün mahlukat Allah-u Azimuşşan'ı zikrediyor Allah'ı zikretmek Allah'ı anmak bu kadar güzel bu kadar önemli bir şeydir büyükler derler ki bir hayvan bir an Allah'ı tesbihten gafil olduğunda hemen ölüm gelir ve Allah onun canını alır Hani bazen bir kediyi bilmeyerek ezersiniz, bir kuşu bilmeyerek yaralarsınız, ölümüne sebebiyet verirsiniz ya. Allah sizi vesile kılmıştır. O anda o hayvan Allah'ı tesbihten gafil olmuştur o anda. Onun için de ölüm gelmiştir. Ya. Bütün mahlukat böyle tesbih ediyor. Bitkiler öyle, hayvanat öyle. Denizin dibindeki bütün balıklar, bütün canlılar hepsi tesbih ediyor Kur'an-ı Kerim'de var. Tesbih etmeyen hiçbir şey, yok. bulutlar, güneş, ay hepsi Allah'ı zikrediyor, Allah'ı anıyor. Yalnız Allah'ın mahlukatı içinde bir cins vardır ki işte o cins Allah-u Azimuşşan'ı çoğu zaman unutuyor. Nedir o da? İnsanlar değil mi? Böyle bir mahlukat cinsi. Halbuki dikkat ettiyseniz bütün kainat o insanın emrine verilmiş, istifadesine sunulmuş olduğu halde. Allahu azimuşşan bütün mahlukatı, göğü, yağmuru, yıldızı, ayı, güneşi, suları, denizi, dağları, rüzgarı, bitkileri, hayvanatı sayabildiğiniz kadar bütün mahlukatı insanın faidesi için yaratmış. Onun emrine vermiş. Olduğu halde insan oğlu diğer mahlukattan ayrı bir şekilde Allah'ı zikretmekten gafil olabiliyor. Bu ne kadar? Gaflet! Ne büyük bir gaflettir müminler! Böyle insanlar için bugünkü sohbetimiz Taha Suresinin 124. ayetinden başlayarak 126. ayetine kadar Allah böyle insanları nasıl bir son beklediğini bize anlatıyor hem dünyada hem ahirette Estaizu billah bismillah ve men a'raza an zikri Allahu Azimüşşan buyuruyor ki beni zikretmekten benim zikrimden kim yüz çevirirse, kim beni unutursa, kim gafil olursa benim zikrimden yani. Allah bize kendisini unutturmasın inşallah. Fakat Müslümanlar Allah unutturmaz ki insan kendisi unutur be. Allahu u Azimuşşan kainatta gözünüzü nereye çevirirseniz, bir nişan, bir alamet koymuş kendisini hatırlatacak. İnsan kendisi unutur yani. Göğe baktığın zaman Allah'ı hatırlaman lazım. Onun azametini görüyorsun. Yere baktığın zaman toprağa Allah'ı hatırlaman lazım. Onun kudretini görüyorsun. Ağaca baktığın zaman öyle, hayvanata baktığın zaman öyle. Kendine aynanın karşısında geçip kendine baktığın zaman da Allah'ın büyük ve muhteşem yaratı, yaratışını görüyorsun. Yani Allah bize kendisini unutturmaz. Biz kendimiz unutuyoruz. Biz kendimiz gaflet, gaflet içine giriyoruz. Ve men arazu an Kim benim zikrimden yüz çevirirse buyuruyor Allah. Kim beni unutursa yani. Allahu azimü şanın zikri nedir? Allahu azimü şanı anmaktır, hatırlamaktır. Bu nasıl olur? Allah'ın zikri dediğimiz zaman başta aklımıza namaz gelir. Namaz en büyük zikirdir. Evet, namaz en büyük zikirdir Müslümanlar. Bakın namaza, namazın içinde Allah'a karşı el bağlıyoruz. Allah'a karşı taat var. Namazın içinde Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Allahu u Azimuşşan'ın Kur'an-ı Kerim'i zikrediyoruz. Namazın içinde tesbih ediyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbi Rabbiyel A'la diyoruz. Allahu Ekber diyoruz, tekbir getiriyoruz. Allah'ın şanını yüceltiyoruz. Bunların hepsini toplayan namaz. Yine namazın içinde dua ediyoruz. Allah'tan istiyoruz, diliyoruz. elham Şerif, baştan sonra duadan ibarettir. Allahu Azim-i Şan'a kulluk mesabesinde vazifelerimizi bize hatırlatmaktadır. Her rekatta da Elhami şerifi okuyoruz değil mi? Bir rekatta elhamı okumasak zaten namazımız olmaz. Her rekatta elhamı okumak hanefiler için vacip, şafiler için farzdır. Okunmaz olmaz. Zikirdir, duadır. En büyük zikir neymiş? Unutmayalım. Allah'ı en büyük zikir neymiş? Namaz. Değil mi? Aklımızda kalsın. Allah'ı zikretmenin ikinci bir yolu da Kur'an-ı Kerim okumaktır Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, okumaktır. Onun manasını araştırmak, anlamaya çalışmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim kimin kelamı? Allahu Azimüşşan'ın kelamı. Allah konuşuyor. Celle Celaluhu. Allah bize nida ediyor, bize yolun en güzelini, en doğrusunu gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikretmenin bir yolu. Başka? Gönülden ve de dilimizle Allahu u zikretmenin yolu var. Nasıl? Allah'a dua ederek, iltica ederek, ondan isteyerek Allah'a dua etmek de zikrin bir çeşididir. Başka, La ilahe illallah demek. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallahi ve bihamdihi. Bunun gibi tesbihatlar, virtler de allah zikretmek demektir Müslümanlar. Bütün bu zikirleri anladık. Namaz dedik, Kur'an'ı okumak dedik, dua etmek dedik, tesbihat dedik. İşte bütün bu zikirlerden kim yüz çevirirse, kim namazını bırakırsa, Kur'an'a sırt çevirirse, duadan gafil olursa, Allah'a el açıp dua etmezse, La ilahe illallah demez, Allah'ı tesbih etmezse ne olacak, onu nasıl bir son bekliyor? Devam ediyor ayet-i kerime. inne lehu مَعِيْشَةً ظَنْكَ Allah buyuruyor ki, onun için bir geçim sıkıntısı vardır. Geçim sıkıntısı veririz ona. Geçimi zor olur dünyada, sıkıntılı olur. Bu dünyadaki durumudur yani. Zor bir geçim, geçim darlığı, başka huzursuzluk, yani zor bir geçim, geçim darlığı yalnızca maddiyatla olmuyor ki. Birisi geçim darlığı çeker, maddiyatı zayıftır, Sıkıntı içindedir, borç içindedir, alacaklılar kapısına dayanır, böyle bir geçim darlığı çeker. Öte yanda birisinin de malı vardır hani, maddiyatı vardır ama evde huzuru yoktur. Bu da bir geçim sıkıntısı. Mallan huzur, parayla huzur satın alınır mı? Alınmaz. Huzur gönül işidir, kalp işidir. Evet. Her türlü imkanı vardır ama evde huzur yoktur. Kafasında bazı problemleri çözmemiştir, çözememiştir, sıkıntı içindedir. Devamlı o sıkıntılarla yoğruluyor, devamlı o sıkıntılarla mücadele ediyor. Bu da bir geçim dallığıdır. Yani hayattan yaşadığından bir zevk almıyorsun Allahu u Azimuşşah'ını zikretmekten yüz çeviren insanın dünyadaki hali bu. Bununla da bitmiyor Müslümanlar. Kabirde de sıkıntı var o insan için. Allah hepimizi kabir azabından muhafaza eylesin. Kabir azabı bu dünyadaki sıkıntıya da benzemez. Allah muhafaza. El-kabru imma ravdatum min riyadil cenneh. ''Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur.'' ''Ve imma hufratun min huferin niran.'' ''Veya cehennem çukurlarından bir çukur olur.'' buyuruyor Peygamber Efendimiz. ''Cennet bahçelerinden bir bahçe yapabilmiş isen kabrini bu dünyadaki yaşantından ne ala rahat ettin gitti demektir. Ama eğer cehennem çukurlarından bir çukur olmuş ise kabrin eyvah.'' Oradaki sıkıntılar... Oradaki azap çok elin bir azaptır Allah muhafaza. Onun için Allahu Azemu Şanın zikrinden yüz çevirenin dünyadaki hali bu, kabirdeki hali bu. Devam ediyor ayet-i kerime. Bununla da bitmez diyor. Ve nahşuruhu yawmül kıyameti a'ma. Biz onu kıyamet günü Kör olarak haşrederiz. Mezarından kör olarak çıkartırız onu. Tefsir alimleri diyorlar ki, Yeniden yaratıldığında görür. Ondan sonra kabirden kabrinden mahşere doğru yürürken, Allah onun görme hassesini alır. Gözünü kör eder yani. Eyvah. Başka bir ayet-i kerimede, Estağfirullah ve nahşuruhum yawmal kıyameti biz o inkar edenleri kıyamet gününde hasrederiz yeniden diriltiriz diyor Allah nasıl ala <gülüyor> vucuhihim <gülüyor> yüz üstü yüz üstü yüz üstü sürünerek umyan ve bukman ve summa kör olarak dilsiz olarak ...ve sağır bir şekilde onları diriltiriz. Gözü var görmez. Kulağı var işitme, hassasa alınmıştır işitmez. Dili ver konuşamaz. Bu şekilde onu yeniden diriltiriz diyor Allah Celle Celaluhu. Sonra mevahum cehennem. Doğruca cehenneme gidecekleri yer cehennemdir onların. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Kıyamette kör olarak... Yaratılmak, yeniden haşredilmek ne kadar büyük bir azaptır bir bilsek. Onun içinde o kör olarak yaratılan insan şöyle der. Kâle Rabbi, ya Rabbi lima haşertenî âmâ? Beni niye kör olarak haşrettin ki? Vakad künkü basîrâ, halbuki ben dünyadayken iki tane mercan gibi gözüm vardı görüyordur. Gözümden de hiçbir şey kaçmazdı hani. Böyle de sağlam, keskin gözlerim, görüşlerim vardı. Ey o gözlerle nerelere baktım, neler neler neler. E ben dünyada görüyordum ya Rabbi, niye ahirette beni kör olarak haşrettin, dirilttin? Nedir bunun hikmeti? Öyle ya. Hani insan dünyada kör olsa, ahirette de kör olarak haşredilince, hani belki çok fazla... Bu iş garibine gitmeyebilir. Halbuki dünyada öyle amağlar vardır ki Allah onların göz hassesini almış, göremiyorlar. Göremeyen öyle insanlar vardır ki senden benden daha iyi görüyor Allah'ın izniyle. Bu bir. ikincisi Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dünyada kimin iki sevgilisini şu iki gözünü alırsa ahirette onlar için Birer tane köşk hediye edecektir o insana. Evet bu dünyada görmeyebilir Allah öyle yaratmıştır. Ama üzülmesin o kardeşim bu dünyada ama olarak hayatını idame ettiren görme özürlü olan kardeşim hiç üzülmesin. Eğer Allah'a kul olabilmişse, vazifelerini yerine getirmişse Allahu u fazladan, fazladan hediye olarak cennette O'na iki tane köşk verecektir. Neden? Kulum, ben seni kör yarattım, görme özürlü yarattım, sen de buna sabrettin, vazifeni yerine getirdin ya al sana bu da hediyemdir diyecektir. Ve tabi ki gözleri de verilecek cennette her güzelliği görecek yani görmeyen insanın görüp de gördüğünden ibret almayan insandan çok daha fazla avantajı var kazancı var görmeyen insanın görüp de gördüğünden ibret almayan hatta yanlış yerlere bakan uygunsuz yerlerde gözünü kullanan ...bozan insanlardan çok çok daha fazla kazancı vardır. Ne mutlu öyle insana. Evet. Kâle Rabbi lime haşerte ni Ya Rabbi beni niye âmâ olarak gözümü kör olarak yarattın ki? Vekât küntü basira. Halbuki ben görüyordum dünyada. Dünyada iki göz vermiştim bana görüyordum. Hem de keskin gözlerim vardı. Neler yaptım, neler yaptım o gözlerle hani? Fakat niye böyle oldu diye Allahu Aziz Mushyana soracak. Ha. İşte Allahu Aziz Mushyana'nın cevabı. Evet kulum, dünyada sana iki tane göz nasip ettim. İki nimet demektir. Dünyaya değişmeyiz değil mi? Şu dünyamalı bir tarafa iki gözünü ver bana. Deseler. Akıllı bir insan o iki gözünü, göz nimetini dünya malına değişmez. Benim iki gözümü aldıktan sonra, ben göremedikten sonra dünya nimeti benim olsa ne olur? Öyle der insan. Bu kadar da kıymetli bir nimet. Sana verilmişti dünyadayken ama Allah-u Azimüşşem buyuruyor. Evet öyledir. Gördüğün gibi. Seni ama olarak haşrettik. Sebebi de şu. Etetke ayatuna. Sana ayetlerimiz geldi ve okundu. Kur'an-ı Kerim ayetleri okundu, vazu nasihatler edildi. Sohbetlerde dinledin, anladın, gördün ki yol budur. Yolun doğrusu bu, benim yolumdur. Benim yolumdan gitmen lazım. Vazifelerini yapman lazım, görevlerini yerine getirmen lazım. Bunların hepsini duydun. Sana bunlar tebliğ edildiği halde sen ne yaptın peki? Fenesiteha. O Allah'ın ayetlerini unuttun. Görmemezlikten geldin. İşitmemezlikten geldin. Kulaklarını tıkadın. Bir kulağından girdi öbürsünden çıktı. Senin hayatında bir değişikliğe neden olamadı benim ayetlerim? Burada ne çıkıyor Müslümanlar? Dinlemek kolay. Dinliyoruz. Vay be! Ne kadar güzel okuldu Hafız Efendi, Kur'an-ı Kerim'i. İnsanın da içine bir huzur geliyor be. Değil mi? Kur'an-ı Kerim dinleyince, bizler Kur'an'a inanmış insanlarız. Etkileniyoruz, huzur buluyoruz. Heyecanlanıyoruz, duygulanıyoruz. Gözümüz yaşarıyor kimisinin, ağlıyoruz. Ne kadar güzel okudu Hafız Efendi. Tamam güzel. Dinlemek kolay. Peki Hafız Efendi'nin okuduğu şu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah ne buyurdu? Ne emretti? Bize ne gibi sorumluluklar yükledi diye birçoğumuz düşünmüyoruz. Birçoğumuz merak edip araştırmıyoruz. Tamam? Okudu da Allahu Azemişan. Allah'ın ayetleri okundu bize ama ne buyuruldu? Hafız Efendi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın faizi haram ettiği ayetini okudu. Allah faizi haram etmiştir. Ayetini okudu. Biz de dinledik, etkilendik. Ne kadar güzel okudu be. Akşama kadar okusa, sabaha kadar okusa dinleriz. Öyle diyenler var yani. Hakikaten de öyle. Hoşumuza gider Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kelamı. Dedik camiden çıktık Kur'an-ı Kerim okuması bitti camiden çıktık doğruca faiz müessesesinin yolunu tuttuk paramıza faize yatırdık faiz aldık faiz verdik İşte bu Allah'ın ayetlerini unutmak demektir onlara kulak tıkamak demektir Müslüman biraz önceki ayeti kerimede Allahu azimuşşan buyurdu ki faiz haramdır bir misal olsun diye söylüyor. İçki haramdır, kumar haramdır. Başkasının malını haksız yere almak çok büyük bir durumdur. Yetimin malına el uzatmak çok fena bir harekettir, tavırdır. Dedi bu ayetleri hep dinledik. Namaz kılın, oruç tutun, zekatınızı verin, durumunuz yerindeyse hacca gidin. Allah razıymış şanın size rızık olarak rızık olarak verdiğinden infak edin Allah yolunda harcayın imkan sahibi olmayan insanların imkan hazırlayın ayetlerini dinledik ama bu ayetlerin gereğini yerine getirmede hiçbir hareket yok. İşte bu biraz önce okuduğum ayet-i kerime gibidir. Etetke <Sessizlik> ayatuna. Evet sana ayetlerimiz geldi diyor Allahu Azimuşşan Kur'an-ı Kerim ayetlerini okudun Vazu nasihatler dinledin Sohbetler dinledin Nasihatlardan istifade ettin Etkilendin Ama Yolunu doğrultmak düzeltmen gerekirken Hareket ve tavırlarını düzeltmek Gerekirken ne yaptın sen Fenesitaha unuttun Yüz çevirdin Sırt çevirdin Kulak tıkadın yani unuttun ha öyle mi? İşte ve keda likel bugün de bugün de sen aynı şekilde unutuldun ey kul. Dünyada bizim ayetimizi unuttuğun için, bizim emirlerimizi unuttuğun için bugün de sen unutuldun. Haşa Allahu azeem Hiçbir şeyi unutmaz. Unutmaktan münezzehtir. Ne demek yani? Sen dünyada bizim ayetlerimize değer vermedin ya, ahirette de biz sana değer vermiyoruz demektir. Demek ki ahirette kıyamet günü ama olarak, iki gözü kör olarak yaratılacak, ve mahşer yerine getirilecek insanların neden böyle bir cezaya maruz kaldıklarını anladık değil mi? Sen Allah'ın ayetlerini unuttun, Allah'ın sana göndermiş olduğu nizam İslam nizamından uzak kaldın hayatını hep hevana, hevesine, nefsine zevkine uygun yönlendirdin öyle çizdin öyle tesis ettin Allah-u Azimuşşan, kıyamet günü de senin yüzüne bakmayacak, Allah muhafaza. Devam ediyor ayet-i kerime. ''Ve kezâlike neczî men esrafa? İşte böyle, doğru yoldan sapan ''Ve lem yu'min bi âyâti Rabbi'' ''Ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyen, inanmayan insanları böyle cezalandıracağız.'' yoldan sapmış Allah yolun doğrusunu gösterdiği halde yoldan sapmış olan Allah'ın ayetlerini takmayan Allah'ın ayetlerine haşa 1400 sene evvel gelmiş hükmünü bitirmiş ayetlerdir bunlar diyen 2000 yılında bu hükümlerle idare edilmez diyen bu hükümler geçerliliğini kaybetmiştir diyen o örümcek kafalı o kara zihinli insanların cezaları bu olacaktır. Allah'ın hayat bahşeden ayetlerini, Allah'ın insanları zulmetten, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i, eskimiş nizam, hükmü kalkmış, hükmü artık ortadan kalkmış ayetler, hükümler eski devirde kalmış bunlar diye hüküm veren insanlar inanmayan insanlar var ya işte onların cezaları bu olacaktır diyor Allahu azimuşan. Vel <gülüyor> azabul ahireti esed ve abka. Bir de ahirette başka bir azaba maruz kalacaklardır. Cehennem azabı ki o bundan da daha şiddetli. Bundan da daha zor ve daha da sürekli olacaktır. Hiç kurtulamayacaklar. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Allahu azimush-Shan'ın ayetlerine, Allahu azimush-Shan'ın hükmüne değer verdiğin nispette değer görürsün. Değer vermezsen ahirette sen de değer görmeyeceksin. Allah-u Azimuşşan'ın hükmünü unutursan ahirette sen de allah Teala tarafından unutulacaksın, terk edileceksin yani. Bu ne kadar büyük bir vebaldir. فَالْيَوْمَ <gülüyor> نَنْسَاهُمْ Başka bir ayet-i kerimede فَالْيَوْمَ <gülüyor> نَنْسَاهُمْ O kafirler o ahiret günü unutulacaklar diyor. Unutulacaklar onlar ne nesulika ayomihim Hani bu ahiret gününü unutma, unutan kâfliler var ya. Öldükten sonra yeniden dirilmek de ne demek Müslümanım? İnsan toprak olduktan sonra yeniden diriltilecek miymiş? Yok öyle bir şey. Onların hepsi hikaye diyen ahirette yeniden dirileceğine inanmayan kâfliler var ya. Ha onlar da kıyamet günü unutulacaklar diyor Allah Celle Celalhu. Okumuş olduğumuz hadisi şerifin de anlamını öğrenelim ve bitirelim sohbetimizi. Bana ümmetimin mükafatları, sevapları gösterildi. Ne sebepten sevap kazandıkları bana gösterildi diyor. Hattal kadza yuhricuha er-racul min el-mescid. Baktım ki diyor Allahu azimüşan ümmetimi hatta mescitten herhangi bir pislik alıp onu cebine koyarak dışarıya atmalarından dolayı dahi sevap veriyor. Allah-u Azimuşşan sevap vermeye, kulları kazandırmaya o kadar niyetli, o kadar meyilli ki siz mescitten Allah'ın beytinden bir pislik alsanız elinize dışarı atsanız bunun da karşılığı verilecektir. Allah Resulü bunun da sevapla karşılık gördüğünü gösterildi, gördüm diyor ve devam ediyor va uridat alayya zunub ümmeti. bana ümmetimin günahları da gösterildi ne sebepten dolayı ümmetim azaba maruz kalacak onlar da gösterildi diyor felem zenben şu günahtan daha büyük bir günah görmedim diyor en büyük günah neymiş min suratin minel kur'ani ev ayetin utiha raculun thumma nasiha bir kul Allahu Azimuş Şan'ın bir ayetini öğrendi. Veya bir suresini öğrendi, ezberledi veya hutta hayatına tatbik etti. Ondan sonra da o öğrenmiş olduğu ayeti ya da sureyi unuttu. Hayatından çıkarttı, attı. Böyle bir insanın günahından daha büyük bir günah görmedim diyor. Allah muhafaza. Bakın Allah-u Azimuşşan'ın ayetleri her gün okunuyor bize. Her gün sohbetlerde dinliyoruz. Her dinlediklerimiz bizi sorumluluk altına sokuyor. Ha biz bu dinlediklerimizi, öğrendiklerimizi günün birinde unutursak veya yaşam dışı bırakırsak, Allah bizi en büyük günah olarak, bu en büyük günah olarak sayacak ve bizi cezalandıracak. Allah muhafaza buyursun. Tabi hafızlara da burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişlerdir ezberlemiş olan hafızlara da bu hadiyesi şerifte bir pay var. Hafızlar da öğrenmiş oldukları Kur'an-ı Kerim'i unutmayacaklar. Unutmamaya gayret edecekler. Bu Allah'ın bir lutfudur, nimetidir. Eğer unuturlarsa en büyük vebal onlara aittir. Allah muhafaza buyursun. Evet cemaati Müslimin. Bugünkü sohbetimizi Allah'ın zikrine, Allah'ı anmaya Kur'an-ı Kerim'e ayırdık. Allah'ı anmak dedik. Dünyadaki en önemli iş en büyük sanattır. Ve bu sanata Müslümanlar Müslümanlar bu sanatı yapmaya görevlidir, vazifeledir dedik. Rabbim vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Hatim duaları var, onları yapacağım. 5 adet hatim duamız var. Buyurun hatim duasına. Subhanarabbil ile alael vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi okunan hatmış şerifleri dergah-ı Ulûhiyetinde kabul eyle. Onlardan elde edilen sevabı evvelen ve bizzat Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarına hediye edildik, vasıl eyle. Peygamber Efendimizin aline, ashabına, ezvacı tahiratına hediye edildik, vasıl eyle. Dünya kurulalı beri bu dünyadan ahirete imanla göç etmiş bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediyeledik vasileyle. Amin. Burada bulunan amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik vasileyle. Amin. Şu mabede ve tür ve bu tür İslam mabedlerine maddi manevi katkıda bulunan bütün mümin ve müminatın geçmişlerinin ruhlarına da hediyeledik vasileyle. Amin. Haseten hatim sahiplerinin de geçmişlerinin ruhlarına vasileyle. Amin. Cümlesinin ruhlarını haberdar eyle. Makamlarını makamlarımızı cennet eyle, kabillerini ve kabillerimizin nur eyle, senin yolunda, senin emrettiğin şekilde is İslami bir yaşantıyla hayatımızı idame ettirmeyi ve Müslüman olarak çene kapamayı bizlere nasip eyle. Sapmaktan, sapıtmaktan, şeytana uymaktan, nefsimizin hevasına tabi olmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden hepimizi ve bütün Müslüman alemini muhafaza ile. İslam için mücadele eden, Müslüman oldukları için zulüm altında inim inim inleyen Müslümanlara da sen yardım eyle. Ya Rabbi her birerlerimizin haceti sence malumdur. Cümle Müslümanların hacetlerini yerine getir Ya Rabbi. Bütün Müslümanların hastalarına şifa nasip eyle. Boşlu olanlarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şaban'ı şerifi hakkımıza hayırlı eyle ve bizi Ramazan-ı şerife ulaştır ya Rabbi. Amin. İlahi şerefi nebiyye ve alihi ve ashabihi ve meşayihinel Fatiha.